İran vurdu, ümmet uyandı, cihadın dijital yüzü. 13 Haziran 2025 gecesi, dünya istikbarı için bir kabus, ümmet içinse bir umut ışığıydı. İran, İslam Cumhuriyeti, işgalci siyonist rejimin yıllardır Müslümanlara yaşattığı korkuyu tersine çevirdi. Bu gece, gökten füzeler değil, izzet, iman ve kararlılık yağdı. Aynı anda dijital cephede İranlı Müslüman hackerlar Siyonist rejimin Red Alert füze alarm sistemine sızarak onu yanılttı. Böylece hem fiziksel hem dijital sahada tarihi bir darbeyle Siyonist yapının teknolojik egemenliğine meydan okundu. Sessizliğin sonu, direnişin başlangıcı. İran İslam Cumhuriyeti yıllardır dünya istikbarının ambargolarına, karalamalarına ve tehditlerine rağmen direniş ekseninin teknik ve stratejik omurgasını oluşturdu. Sadece bölgeye değil, Ümmetin tüm direniş damarlarına lojistik, mühendislik, füze teknolojisi, eğitim ve siber güvenlik desteği verdi. O gece yapılan saldırı, Siyonistlerin korkularını somutlaştırdı. Artık İsrail'de sığınaklarda uyuyan, panikte kaçışanlar, yıllardır aynı acıyı yaşayan Gazze halkının yaşadıklarını birebir hissetti. İsrail'in en büyük korkusu, kararlı ve istikrarlı bir İslam devleti olan İran'dır. Bu gerçek, sadece bu saldırıyla değil, İran'ın yıllardır direnişe verdiği stratejik ve teknolojik destekle de ortadadır. Dünya medyasının sustuğu yerde bu saldırı, bir mesajı haykırdı. Artık ümmet sessiz değil. Direniş sadece Gazze sokaklarında değil, füze rampalarında da yükselecek. Saldırı aynı zamanda bölgeyi domine etmeye çalışan güç odaklarına da İslam ümmetinin sabrının sınırsız olmadığını gösterdi. Bugün İsrail'in en büyük korkusu İran'ın inançla kodlanmış iradesidir. Bu tersine dönüş, İran'ın ümmeti olan sadakatinin sonucudur. Dijital cihadın yeni cephesi. Dün gece ise İran merkezli Müslüman haker gruplarının Siyonist rejimin hayati savunma sistemlerinden biri olan Red Alert füze uyarı sistemine sızdığı ortaya çıktı. Sistem çökertildi, sahte alarm verildi ve Siyonistler arasında panik havası oluşturuldu. Bu onlara çok güzel bir psikolojik bir darbeydi. Siber dünyada yapılan bu sızma, İsrail'in dijital dokunulmazlık zırhını paramparça etti. Bu yalnızca bir teknik başarı değil ümmetin iradesi ve siber zekasının bir yansımasıydı. Bugün İslam ümmeti, yalnızca sloganlarla değil, teknolojiyle, stratejiyle ve bilgiyle sahaya inmek zorundadır. Müslüman gençler artık sadece dua eden değil, aynı zamanda kod yazan, siber sistemleri analiz eden, askeri teknolojiyi geliştiren ve dijital cihadı kuşanan bir ruh haline bürünmelidir. Bu cihat sahasında her Müslüman gencin bir yeri olmalı, elleri silah kadar klavyede tutmalıdır. Dünyanın gördüğü ASGL duruş, tüm propaganda ve karalama kampanyalarına rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin bu vuruşu, Dünya ve İşgalci Terör Komitesi için bir ilktir. Dünya ve İslam ilimi artık bu hakkı teslim etmeli, İran'ın ortaya koyduğu ASGL duruşu görmeli ve takdir etmelidir. Bu sadece bir devlet refleksi değil, iman ve ümmet bilinciyle atılmış stratejik bir adımdır. Bu tavır, İslam ümmetiyle derdi olan her Müslüman için yerine getirilmesi gereken bir farzı aynıydı. İran, yıllardır üzerine düşeni büyük bir sabır, azim ve imanla yerine getirmektedir. Rabbimiz, Gazze'deki kardeşlerimizin gönlüne su serpti, yüreklerini serinletti. Bu bir dönüm noktası oldu. Animasyon mu? Tiyatro mu? Bu noktada, içimizdeki bazı duyarsız ve gaflet içinde olan çevrelere de bir söz düşüyor. Saldırılardan önce her fırsatta İran İslam Cumhuriyeti'ne laf atan, sosyal medyada, yine animasyon yayını yaparlar, diyenler umarız bunanın sonra gerçekliğin farkına varmışlardır. Bu bir animasyon değil, gerçeğin ta kendisiydi. Ve hala bu bir tiyatro diyenlerin, bilerek ya da bilmeyerek Siyonizmin söylemlerine hizmet ettiklerini bilmeleri gerekir. Bu konu bir siyasi tercih değil, İslami bir sorumluluktur. Safımız, tarafımız, tavrımız Müslümanlardan yana olmalıdır. İmanla donanmış bilgi zafere götürür. İran'ın füzeleri ve hakarların saldırısı sadece maddi değil, manevi ve stratejik bir zaferin işaretidir. O gece ümmet yeniden ayağa kalktı. Artık sadece biz korkmuyoruz. Artık düşman korkuyor. Çünkü biz uyandık. Ve bu uyanışın adı, direniştir, cihattır, ilimdir, iradedir. Ancak bu direnişin kesintisiz devam edebilmesi, mazlum coğrafyaların daha fazla kan ve gözyaşıyla sınanmaması için direniş ekseninin dimdik ayakta kalması gerekir. Bugün bu eksen, İran İslam Cumhuriyeti, Yemen, Hizbullah, Hamas, El-Kassam Tugayları ve İslami Cihad, Kudüs seriyeleri ile şekillenmektedir. Allah, bu direniş hattını muvaffak eylesin, onlara yardımını artırsın, düşmanlarına karşı onları izzetle desteklesin. Çünkü bu eksen, sadece coğrafi bir sınır değil, ümmetin son kaleleridir. Bu direniş ekseni çökerse, Allah muhafaza, o zaman ümmet başına neler gelecek görecektir. Müslümanlar, dünyanın kaç bucak olduğunu acı bir şekilde yaşayarak anlayacaklardır. Ya Rabbi! Direnişi bırakma! Ümmeti yalnız bırakma! Zaferi yakın eyle! Allahümme amin!